başkalarına da verilmiştir. Biz sadece Risale'nin yazarı Şeyh Fetullah'a kadar bu hilafetin gelişi hakkında kısa kısa yazdık. Darimi, Deylemi, Esfahani ve daha başkalarının tahriş ettikleri Hazreti Ali'den gelen hadiste Resul-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El-Ulema'u mesabihul erdi ve hulefâul enbiyâ'i ve veraseti ve verasetul enbiyâ'i